Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ila yom Amma ba'd. Bugün 1 Ocak 2013 Salı. Dersimizin ünvanı sünnetin Kur'an ile olan tefsiri ilişkisi. Sünnetin Kur'an ile olan tefsiri ilişkisi. Şimdi malum olduğu üzere kardeşler sünnetin, sünnet Kur'an açıklayıcısıdır ve sünnet olmadan Kur'an tam olarak anlaşılmaz. Durum böyle olunca sünnetin Kur'an ile olan hallerini, münasebetlerini, tefsiri ilişkilerini bilmemiz gerekir. Tabii bunu hemen söyleyeyim. Bu e, tamamıyla tefsir usulü ile alakalı müstakil bir derstir. Ehli sünnet olarak Kur'an'ın sünnet ile ilişkisini ele alıp fuk çalışıyoruz. Ve e, işleyeceğimiz bu konu tabir sahih ise dediğim gibi tefsir usulü bablarından bir baptır. O mantıkla e, dersi anlatıyoruz inşallah. Evet dediğimiz gibi sünnet Kur'an'ın açıklayıcısıdır ve sünnet olmadan Kur'an anlaşılmaz. E, Kur'an'ı da anlamamız e, nispeten herkese farz olduğu için nisbi olarak Bu münasebeti, bu ilişkiyi, sünnetin Kur'an ile olan ilişkisini iyi bilmemiz gerekir. Şimdi İmam Şafii Rahimullah'a baktığımızda kardeşler, e, Risale'de dediği gibi, Kur'an'ın sünnetle olan ilişkisi üç yönlüdür. İmam Şafii el er risalede bunu anlatıyor ve Rahimullah e, öyle bir toparlıyor ki üç maddede, tabir sahihse sünnetin Kur'an ile ilişkisinin hangi mertebesini, hangi kategorisini düşünürsen düşün, bu üç şeyin bu üç şeyin dışına çıkmıyor yani rahimallah sınırlayıcı bir taksimatla sınırlandırmıştır bunu kesinlikle Kur'an-ı Sünnet'de olan ilişkilerinden hangisini ele alırsan al bu taksimatın dışına çıkmıyor şimdi diyor ki rahimallah Sünnet'in Kur'an'la ilişkisi üç yönlüdür diyor bir sünnetin Kur'an'da gelen bir meseleyi açıklayıcı olması. Birincisi neymiş? Sünnetin Kur'an'da gelen bir meseleyi açıklayıcı olması. Ne demek bu? Yani Kur'an'da bir şey var. Bir husus anlatılıyor. Sünnet geliyor bu hususu açıklıyor bize. Dolayısıyla bunun içerisine ne giriyor? Mesela işte sünnetin Kur'an'ın mücmelini beyan etmesi. Sünnetin Kur'an'ın mutlakını takyit etmesi, kayıtlaması, sünnetin Kur'an'ın umumunu taksislendirmesi, haslaştırması gibi birçok e, nokta bu babın altına giriyor. O yüzden birincisini iyi e, aklımızda tutacağız. Birincisi, sünnetin Kur'an'da gelen bir meseleyi açıklayıcı olması. Ve bunun altında sınıflar var. İşte demin söylediğim gibi, Mesela bazen bir bakarsın nasıl açıklar sünnet Kur'an'ı? Mutlakını mukayyet kılarak açıklar. Nasıl açıklar? Mücmelini mübeyyen ederek açıklar. Nasıl açıklar? Umumunu taksis ederek açıklar ki bunları anlatacağız. Bu birincisi. İkincisi, sünnetin Kur'an'da gelen bir şeyi tekit etmesi, ma tekit mahiyetinde olması. Yani Kur'an'da zaten bir mesele açıklayıcı açık olarak gelmiş Sünnette de aynı hüküm geliyor. Yani o Kur'an'da olan o hükmü teyit ediyor, teyit ediyor bize. Yani herhangi bir ziyade anlam katmıyor. Yani mesela işte Kur'an diyor ki size namaz farz kılındı, sünnet de diyor size namaz farz kılındı. Ziyade bir anlam katmadan ne yapıyor? Kur'an'daki bir meseleyi teyit ederek, teykit ederek geliyor. Tamam? Üçüncüsü de sünnetin Kur'an'da olmayan yeni bir hüküm teşriği buyurması. Sünnetin Kur'an'da olmayan yeni bir hüküm getirmesi. Yani bir bakıyorsun sünnet geliyor, bir hüküm belirtiyor. Zaten hiç bir surette Kur'an'da yok bu hüküm. O zaman toparlayacak olursak 3. İmam Şafii bu üçü veriyor ki zaten İbnül Kayyim rahimeullah da bu benzer ifadeleri Elamul Muvaqqîn'e sende zikrediyor İmam Şafii'nin söylediği bu taksimatı. Benzer ifadelerle açıklıyor. Birincisi sünnet Kur'an'da olan bir şeyi açıklar. Açar bize, tafsillendirir. İkincisi, sünnet Kur'an'da olan bir şeyi teyit eder. Yani Kur'an'da bir şey var, sünnet de aynı şeyin olduğunu söyler bize. Üç, sünnet gelir, Kur'an'da hiç olmayan bir şeyi ne yapar? Bir hükmü teşri olarak, şeriat olarak ne yapar bize beyan eder. Şimdi burada bir soru soruyorum. Sizden bir şey isteyeceğim. Bana öyle bir şey söyleyin ki sünnetle alakalı. Sünnetin Kur'an ile ilişkisi ile alakalı. Kesinlikle bu üç şeyin dışına çıksın. Var mı aklınızda bir misal? Şu an Yok mümkün değil yani. Bu üç şeyin dışına çıkması mümkün değil. Çünkü ya getireceğim bir hüküm Kur'an'da hiç olmayan bir hüküm olacaktır. Bu üçüncü maddeye giriyor zaten. Üçüncü madde neydi? Sünnetin Kur'an'da olmayan yeni bir hükmü teşri buyurması. Ya bir şey getireceksin ki Sünnetten Kur'an'da da aynısı var. O zaman hangi maddeye giriyor bu? İkinci, madde, e, ikinci maddeye giriyor. Neydi ikinci madde? Sünnetin Kur'an'da gelen bir şeyi teyit etmesi, tehkit etmesi. Ya da öyle bir şey getireceksin ki bunun aslı Kur'an'da var ama e, kapalı gelmiş, mücmel gelmiş. Sünnet bunu daha da açıyor. Bu da hangi maddeye giriyor? Birinci maddeye giriyor zaten. Neydi birinci maddemiz? Sünnetin Kur'an'da gelen bir meseleyi açıklayıcı olması. İşte İmam Şafii gibi muhakkik bir alim üç cümlede tamamiyle tabir sayısı Kur'an'ın sünnetle olan tefsiri ilişkisini bize beyan etmiş oluyor. Dediğim gibi İbn-i Kayyum Rahimullah da bu benzer ifadeleri elamul ül Muvakki'inde zikretmiştir. Ancak biz burada ne yapacağız şimdi? Bu üç vecihi tek tek ele alıp tafsillendireceğiz. Bu üç kısmı, bu üç ilişkiyi, Kur'an'ın sünnetle olan bu üç ilişkisini tek tek ele alıp e, tafsillendireceğiz. Şimdi bu üç vecihin Birincisi neydi? Sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı olması. Birinci ilişki. Sünnetin Kur'an'la olan birinci ilişkisi. Sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı olması. Ya ne demek bu kardeşler? Şu demek. Sünnet Kur'an'ı beyan edici olarak gelmiştir. Açıklayıcı olarak gelmiştir. Dolayısıyla bakın şimdi. Bu ifademe dikkat edin. Kur'an... Ee, sünnet Kur'an'ı beyan edici açıklayıcı olarak gelmiştir dediğimde ben bu ifademle veya benden önce bırakın beni biz zaten alimlerin sözlerini naklediyoruz İmam Şafii bu ifadeleri kullandığı zaman sünnet Kur'an'ı açıklar dediği zaman sünnet Kur'an'ın lafzını mı açıklar demiştir manasını mı açıklar demiştir yani Kur'an'daki şu kelime bu anlama geliyor şeklinde lafzını mı açıklar demiştir Yoksa Kur'an'daki şu ayetten şu kastediliyor diyerek manasını mı açıklar demiştir? Hangisi? Şimdi İmam Şafii'nin sözüne baktığımızda hangisini açıklar demiştir? Bakın İmam Şafii şöyle diyor: Sünnet Kur'an'da gelen bir meseleyi açıklar demiştir. Şimdi İmam Şafii Sünnet Kur'an'da gelen bir meseleyi açıklar dediğinde Kur'an'daki herhangi bir lafzı mı açıklar mı demiştir? Yoksa Kur'an'daki bir meselenin anlamını mı açıklar demiştir. Umum yani lafzını açıklar veya anlamını açıklar diye sınırlandırmamıştır bunu. Umum bir ifade kullanmıştır. Dolayısıyla bu ifadeden ne anlıyoruz? Sünnet Kur'an'ın hem anlamını açıklar bize hem de lafızlarının manasını açıklar. Yani bazen bakarsın sünnet bir ayetteki bir meseleden kastedilenin ne olduğunu açıklar bize. Bu mananın açıklanmasıdır. Bazen de bir lafı açıklar. Yani Kur'an'daki şu lafız şu anlama geliyor der. Şeklinde. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buraya dikkat edeceksiniz. Sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı olması şu demektir. Kur'an'ın hem lafzını hem de manasını açıklaması demektir ki zaten alimlerimiz de bunu umum olarak kullanmıştır. Bu da Kur'an'ın hem lafzını hem de manasının açıklanması anlamına gelir. Dolayısıyla Sünnet dediğimiz zaman kasıt Resul'dür. Resul Kur'an'ın her lafzını bize açıklar, hem manasını. O yüzden bir sünnete baktığımızda sadece bize şu ayetten şu kastediliyor denemiştir. Bazen bir ayetteki bir lafzın ne anlama geldiğini de söylemiştir. Ki o da zaten dolaylı yönden mananın açıklanması olur. Ama özellikle lafız açıklaması yaparak vurgu yapılmıştır sünnette. Bu, bu, bu, da, bu da mevcuttur. Dolayısıyla kardeşler bakın, Şöyle bir toparlama yapıyoruz. Diyoruz ki, Sünnetin Kur'an'la ilişkisi üçtür. Birincisi, Sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı olması. İkincisi, Sünnetin Kur'an'da gelen bir şeyi teyit etmesi. Üçüncüsü de, Sünnetin Kur'an'da hiç olmayan bir şeyi yeni bir hüküm olarak kullanması. Biz bunlardan ilki neyle aldık? İlki neydi? Sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı olmasıydı. Dedik ki, Sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı olması iki yönlüdür. Hem manasını hem de lafzını açıklar. Ancak ancak sünnetin Kur'an'ı açıklayıcısı, açıklayıcı olması gerek lafzıyla, lafz, lafzını açıklayıcısı olmasıyla ele alın, gerek manasını açıklayıcı olmasıyla ele alın fark etmez. Altında birçok yönü vardır bunun. Yani bunu yedi madde halinde ele alabiliriz. Sünnet Kur'an'ı nasıl açıklar, ne yapar? Yedi madde halinde ele alacağız bunu. Bakın kardeşler, bir... Sünnet Kur'an'ı açıklar. Nasıl açıklar? Gelir, Kur'an'ın mücmelini beyan eder. Mücmelini beyan eder. Bunu şu ifadeyle anlatabiliriz. Sünnetin, Kur'an'ın mücmelini beyan etmesi, açıklaması. Yani Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak birçok emirler, Allah'ın mükellef kılmış olduğu birçok emirler mevcuttur. Ve bu emirlerin içerisinde şartlar vardır, rükümler vardır. Mesela namazı düşünün. Namaz e, teklifi bir yükümlülüktür. Bunun içerisinde şartları vardır, rükümleri vardır vesaire. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mücmer olan birçok emirler ve teklifler gelmiştir. Ve bu emir ve tekliflerin keyfiyeti, şartları ve rükümleri vesaire, sünnet tarafından açıklanmıştır, tafsillendirilmiştir. Kur'an tek başına bunları tafsillememiştir, açıklamamıştır ama sünnet gelerek bunları açıklamış, tafsillendirmiştir. Mesela örneğin Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? İnna salate kânet alel mu'minine kiteren mevkûte. Muhakkak ki namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Şimdi Allah Azze ve Celle bu ayette namazın belirli vakitlere bağlı olarak farz kılındığını haber veriyor bize. Belirli vakitleri. Namaz vakitleri ise bu ayette mücmeldir kardeşler, mübeyyen değil. Sünnet ise ne yapmıştır? Namaz vakitlerini beyan etmiştir. Ondan sonra ne yapmıştır? İşte şartlarını, rükünlerini, vaciplerini, sünnetlerini, mekruhlarını, onu bozan şeyleri vesaire namazla alakalı hepsini ne yapmıştır bize? Açıklamıştır. Mesela aynı durum e, zekat ve hac ayetleri için de söz konusudur. Allah azze ve celle bunları mücmel olarak bize anlatmıştır. Kur'an bu mücmelliliği mübeyyenleştirmiştir. Yine mesela örneğin Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ اَذَنْ فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدُ Sana hayz'ı sorarlar, kadınların adesinden sorarlar. De ki o bir ezadır. Hayz halinde kadınlardan uzak durun. Şimdi bakın dikkat edin ifadeye. Hayz halinde kadınlardan uzak durun. Şimdi erkeklerin hayz iken kadınlardan uzak durmaları erkeklerin kadınlar hayız iken onlardan uzak durmaları olayı mücmeldir. Yani bu ayetin sünnete bakılmaksızın bir cihetten zahiri alınacak olursa bakın erkeklerin kadınlardan uzak durmaları olayı mücmel olarak gelmiştir. Yani uzak durun diyor. Ayetin bu kısmının zahiri alınacak olursa Bu neyi ifade eder? Onlarla birlikte yemede, onlarla birlikte içmede, cima etmede, oturup kalkmada, kısacası her hallerinden uzak durmayı gerektirir. Her hallerinden uzak durmaya gerektirir. Neden? E çünkü uzak durun diyor Allah Azze ve Celle. Bunu umum bir ifadeyle kullanıyor. Dolayısıyla bu uzak durma olayı mücmel olarak gelmiştir. Neden? Çünkü bu uzak durma olayını tek başına ele aldığınız zaman, Allah Azze ve Celle cimada uzak durun demiyor bu ayette. Yemede uzak durun demiyor, içmede uzak durun demiyor, oturup kalkmada uzak durun demiyor. Yani kayıtlamıyor bunu, sınırlandırmıyor. Kapalı olarak zikrediyor bize. Ne, ne şekilde uzak duracağımızdan bahsetmiyor. Dolayısıyla bu ayetin zahirini, mücmerliğini aldığın zaman on, uzak durun diyor. Dolayısıyla ye, onlarla birlikte oturup yemeyeceksin, onlarla birlikte içmeyeceksin, onlarla birlikte oturup kalkmayacaksın. Onlarla birlikte cemaat etmeyeceksin. Yani kısacası her halinde onlardan uzak duracaksın. Çünkü ayetteki uzak durma lafzu umum olarak gelmiştir ve bütün halleri içine, içerisine alır. Ancak sünnet hangi hususta uzak durulmasını gerek uzak durulması gerektiğini ne yapmıştır kardeşler? Beyan etmiştir ve bunu cimaya sınırlandırmıştır. Yani sünnet hangi hususta uzak durulması gerektiğini beyan ederek cimadan uzak durma olarak belirlemiştir bunu. O yüzden Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayette diyor ki Yahudiler içlerinden bir kadın hayız olduğu zaman artık o kadınla beraber yemezler içmezler ve evlerde onlarla beraber bir araya gelmezlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da <gülüyor> hayız hususunu diyor kendisine sordular. Bunun üzerine <gülüyor> Allah Teala şu ayeti indirdi. Sana hayızdan sorarlar. De ki o bir ezadır. Hayız halinde kadınlardan uzak durun. Bunun üzerine diyor Enes ad-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İsna'u kulle şeyin illen nikah Cinsi münasebet dışı, dışında Yani cinsi münasebet müstesna Her şeyi yapabilirsiniz Diyor üstündeki rivayet Dol Dolayısıyla ayetteki uzak durma ifadesinin Hangi manada Neyden uzak durulması gerektiğini ne yapıyor Beyan ediyor Yani o mücmerliği o kapalı ifadeyi bize ne yapıyor Kur'an Beyan ediyor O yüzden Kur'an'ın Sünneti açıklayıcı olmasının ilki neymiş? İlki, sünnet Kur'an'ın mücmelini beyan edermiş. Sünnet, Kur'an'ın mücmelini beyan edermiş. İkinci hali, sünnetin kardeşler Kur'an'ın mutlakını mukayyet kılması. İkinci hal, sünnetin Kur'an'ın mutlakını mukayyet kılması. Yani mutlak ifadesini, Kur'an'ın mutlak ifadesini kayıt altına alması. Şünnet geliyor. Kur'an'da mutlak bir ifade kullanılmış. Bu mutlak bir ifadeyi kayıtlanıyor. Mesela örneğin Allah Azze ve Celle hac meselesi hakkında ne diyor? Bakın dikkat edin bu ayete. Hac meselesi hakkında diyor ki: "Men kenem minkum meridan ev bihi azm min ra'sihi fidyetun min siyamin aw sadakatin aw nusuk." İçinizden kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş et, tıraş olmak zorunda kalırsa Fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Bakın dikkat edin. İçinizden kim hastalanır veya başından rahatsız olursa, yani tıraş etmek, tıraş olmak zorunda kalırsa, bunu kastediyor, ne yapsın? Biliyorsunuz şimdi haçta ne yapamazsın? ihramlıyken tıraş olamazsın. Yasaktır. Ama Allah Azze ve Celle bize ayette ne buyuruyor? Diyor ki kim hastalanırsa ve baş, başından rahatsız olursa, Yani tıraş olmak zorunda kalırsa. Ne yapsın diyor? Fidi olarak ya oruç tutacak, ya sadaka verecek ya da kurban kesecek diyor Bakara suresinde. Şimdi bu ayetteki hükümlere dikkat edin kardeşler. Bu ayetteki hükümler mutlaktır. Mutlak olarak gelmiştir. Ancak sünnette gelen Kâb İbni Ucre hadisi var. Bu ayetteki mutlak hükümleri bize kayıtlamıştır. Bakın bu rivayet Bukhari ve Müslim'dedir. Bu rivayetteki Kâb-i bin Ucure diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda durdu. E şimdi Kâb-i bin Ucure başından rahatsızlanıyor. E bitler dökülüyor başından. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda durdu haç döneminde. Başımdan bitler dökülüyor, dökülüyordu. Bunun üzerine Resulullah bana dedi ki haşerelerin yani başındaki bitler dedi. Sana eziyet mi ediyor? Ben de evet dedim diyor. Resulullah da diyor ki öyleyse başını tıraş et. Şimdi Kâb İbni Uc devamla diyor ki İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olursa yani tıraş olmak zorunda kalırsa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir ayeti benim hakkımda nazil oldu diyor. Bunun üzerine diyor ki bunun üzerine Resulullah da bu ayetten sonra bana dedi ki 3 gün oruç tut yahut her birine Yarımşar sağ olmak üzere altı fakir doyur, yahut da kolayına gelen bir hayvan kurban et diyor Resulullah ona. Buhar ve Müslim'deki rivayette. Bakın şimdi kardeşler. Ayet bize ne anlatmıştı? Ayet dedi ki, dindeki hüküm belli. İhramlıyken tıraş olamazsın. Ama ayet bize ne dedi? İçinizden kim hastalanırsa, başından bir rahatsızlık geçir geçirirse ve tıraş olmak zorunda olursa, kalırsa bu sebepten dolayı, bu hastalığından dolayı ne yapsın? Ya oruç tutsun, ya sadaka versin, ya da kurban kessin. Ancak, ayete baktığımızda kardeşler, bu hükümler mutlak olarak gelmiştir. Yani, min siyamin kelimesi ne demek? Oruç tutması gerekir diyor ya ayette. Veya ev sadakatin sadaka vermesi gerekir diyor ya. Bu ifadeler bize mutlak olarak gelmiştir. Ancak, bu Kâb-i İbni Ucre hadesindeki rivayet, bu orucu, mutlak olarak gelen bu orucu, üç günle kayıtlamıştır. Yine mutlak olarak gelen sadakayı, Her birine yarımşar sağ olmak üzere altı fakir doyurmakla kayıtlamıştır. Anladık mı? Oruç tutması gerekir diyor. Mutlak olarak gelmiştir. Kabe-i Mucre hadisi ne yapmıştır bu mutlak ifadeyi? Kayıtlamıştır. ile kayıtlamıştır? Üç günle kayıtlamıştır. Halbuki ayette üç gün yok. Mutlaktır. Ama sünnet gelmiştir. Bunu kayıtlamıştır. Yine sadaka vermesi gerekir diyor ayette. Sadakanın miktarı veya ne olduğu hususu belirtilmemiş. Dolayısıyla sünnet bunu ne yapıyor bize? Kayıtlıyor bu umum ifadeyi. Ve yarımşar sağ olarak bunu ne yapıyor? Kayıtlıyor. Şimdi o zaman ikincisi de ne oldu? Sünnetin açıklayıcısı açıklaması olayında ikincisi ne oldu? Sünnet Kur'an'ın mutlakını mukayyet kılar. Yani mutlak ifadelerini kayıtlar. Bu da ikincisiydi. Şimdi Kur'an'ın, e, sünnetin Kur'an'ı açıklamasının üçüncü kısmı, kardeşler, Sünnetin Kur'an'ın umumunu taksis etmesi. Yani sünnet gelir Kur'an'daki umum bir ifadeyi taksis eder. Şimdi kardeşler şu, şu, şu mesele şöyle giriş yapayım. Bakın maruf olduğu üzere Kur'an'ın lafızları ta ki onu taksis eden bir delil gelmediği müddetçe umum olarak kalır. Bu kaydedir. Umum her zaman umumu üzeredir. Ta ki onu haslaştıran bir delil gelinceye kadar. Böylelikle kardeşler bazen Kur'an'da zahiri umum olan ve kendisinden umum mana anlaşılan bir lafız gelir bize. Ve sünnet gelip bu umum lafzı, bu umum ifadeyi bize taksis eder. Mesela örneğin Allah azze ve celle En'am suresinde diyor ki: Ellezina amenu ve lem yelbesu imanuhum bi zulmin ulaihelemul emnu ve muhtedun. İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve hidayete erenler de onlardır. Bakın şimdi kardeşler, ayetteki zulüm ifadesi umum olarak gelmiştir. Böylelikle zulmün tüm çeşitlerini kapsamaktadır. Çünkü bu zulüm kelimesi Arap dilinde kaydedir. Nekire olarak gelmiştir. nefis yakındadır. Nekire, nefis yakında gelirse umum ifade eder. Yani buna çok girmiyorum buna ama şunu bilin bu ayet umum ifadeyle gelmiştir bize. Dolayısıyla şirk e, zulmün bütün çeşitlerini kapsar. Şimdi bir zulüm ifadesini ele aldığımızda zulüm olmaması gereken yani bir şeyi olmaması gereken yerine koyma anlamını taşır. Zulüm bir şeyi olmaması gereken yere koymak demektir. Şimdi dolayısıyla Şirk de bir zulümdür, küçük günah da bir zulümdür, büyük günah da bir zulümdür, küçük küfür de bir zulümdür, büyük küfür de zulümdür, küçük şirkteki zulümdür, büyük şirkte de zulümdür. Dediğim gibi küçük günah, büyük günah bunların hepsi zulümdür. Neden? Çünkü hepsi yapılmaması gereken şeydir. Çünkü zulümün anlamı nedir? Yapılmaması gereken şey. İşte sahabe zulüm ifadesini bu şekilde anlıyorlar. Ve onlara işgal geliyor. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle burada zulmün çeşidini belirtmiyor bu ayette. Umum ifadeyle kullanıyor. Umum ifade olunca bütün günahlarda buna giriyor. Yani sahabeler dolayısıyla ne anlıyorlar bu ayetten? Yani iman edip de imanlarına küçük günah, büyük günah, küçük şirk, büyük şirk, küçük küfür, büyük küfür. Bunlardan hiçbirisini bulaştırmayanlar, işte hidayete ermiş onlardır, güven onlarındır. Ama her kim küçük günah, büyük günah veya büyük şirk veya küçük şirk hangisini bulaştırırsa bulaştırsın, bunlara ne hidayet vardır ne de emniyet güven vardır. Dolayısıyla bu işgal oluyor. Anladık mı işin meselesini? Dolayısıyla hemen geliyorlar Resulullah'a. Diyorlar ki ya Resulallah hangimiz nefsine zulmetmedi ki? Yani diğer bir tabirle zulmün anlamını aç açalım. Ya Resulallah, hangi hangimiz kendisi nefsine zulmetmedi ki? Yani hangimiz yapılmaması gereken şeyi yapmadı ki? Doğru mu? Yani hepimiz hepimizin yapılmaması gereken şeyleri yaptığımız anlar olmuştur. Bu bazen küçük günahla olmuştur. Bazen büyük günahla olmuştur. Hatta bazı sahabelerin küfür bir şey işlediği olmuştur. Ama cehaletten dolayı küfre düşmemesi gibi. Anladık mı? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduktan sonra bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diyor ki bu sizin zannettiğiniz şey değildir. Bu ancak şirktir. Lokman'ın oğluna şu nasihatını duymadınız mı? Ya Buneyye, la tuşrik billah, inne şirke le zulmun azim. Oğlum, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler ayetteki umumun, umum ifadenin kast edilen bir umum olmadığını, Allah tarafından kast edilen bir umum olmadığını söylüyor aleyhissalatu vesselam. Ayette dedi ya imanette imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi Allah'ın bu ayetteki zulümden kastının umum anlamı olmadığını söyledi bize. Ve ne dedi? Bu sizin bildiğiniz gibi değil. Zannettiğiniz şey değildir. Bu bu ancak şirktir. Sonra zaten bir ayette de bunu anlattı. Ya bu neye? La tuşrik billah. İnne şirkele zulmü nazim. Oğulcum Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür. Bakın şirkene dedi? Zulüm dedi. Dolayısıyla burada umum bir ifadeyi sünnet ne yaptı? Kayıtlamış oldu. Yine örneğin Allah Azze ve Celle bakın. Bakara da buyuruyor ki yine. Kimsenin kimsenamına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin yarar sağlamayacağı ve onların yardım da görmeyeceği bir günden sakının. Bakın Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kimsenin kimsenamına hiçbir şey ödemeyeceği. Yani kıyamet günü. Hiç kimsenin ahiretten bahsediyor. Hiç kimseden fidye alınmayacağı. Kimsenin şefaatinin yarar sağlamayacağı ve onların yardım görmeyeceği, bu tip insanların yardım görmeyeceği günden sakının. Şimdi bu ayetin umumu kardeşler, kıyamet gününde şefaatin fayda vermeyeceğini gösteriyor. O yüzden mutlak anlamda şefaati inkar eden cehalet ehli de zaten bu ve benzeri ayeti şefaatin mutlak anlamda nefine delil getirirler, cahilliklerinden dolayı. Ancak bakın kardeşler bu umum ayetteki kimsenin şefaat edemeyeceği umumiyeti sünnette gelen şefaat ile taksis edilmiştir. Şimdi biz bu ayetin umumuna baktığımızda kimse şefaat edemez ve kimseye. Dolayısıyla hem mümin hem kafir bu ayetin umum ifadesine giriyor hem mümin hem kafir bu ayetin umum ifadesine giriyor. Dolayısıyla kafirler de müslümanlar da şefaat edemez. Yani kafirlerin de müslümanların da şefaat et etmesini nefyeden umum ifadelerle gelmiştir bu ayet. Ancak kardeşler dediğimiz gibi sünnet bu ayette gelen şefaat'in umum olarak nefyini taksis etmiştir. Hem kafirlere hem de Müslümanlara şefaat edileceğini nefyeden bu umum ifade eden bazı Müslümanlar ve bazı durumlar sünnet tarafından müstesna kılınmıştır. Mesela işte sünnette gelen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevkif ehline, yani kıyamet arsasında o bekleyen, hesabı bekleyen o kimselere yapacağı şefaat aracılık. Artık, şef, artık ne? Hesap başlasın Resulullah'a gelecek herkes. Ya Resulallah mahvolduk, bıktık. Sonra Resulullah da Allah'tan izin isteyecek. Allah Azze ve Celle ona izin vereceğini belirtiyor. Dolayısıyla ne yapıyor burada? Aracı oluyor, şefaat oluyor. Dolayısıyla bu ayet ne yapmıştır? Bu genel nefiyi müsbete çevirmiştir. Kimler için? Müslümanlar için ve kimler hakkında? Belirli şahıslar ve durumlar hakkında. Bu durumlardan bir tanesi de nedir? Dediğim gibi Resulullah'ın mevkif ehline şefaat etmesi gibi. Yine mesela ne gibi? Ateşe giren bazı günahkar Müslümanların ateşten çıkmaları gibi. Ki şefaat konusuna harş bir ders serisi yapmıştık. Daha tamamlamadık inşallah Allah azze ve celle tamamlamayı nasip eder. Oraya baktığımızda şefaat türlerini falan anlatmıştık. Yani oraya müracaat edilebilir. O yüzden kardeşler bu da bize neyi gösteriyor? Şefaat ayetleri ile şefaat hadisleri arasında hiçbir çelişkenin olmadığını gösterir. Neden? Çünkü şefaati nef yeden ayeti umum, şefaati ispat edenler husus. Dolayısıyla umum ve husus olgusu söz konusudur. Bu kadar basittir cevap. Halbuki bu umum ve husus olgusu var ya, şefaati nef yedenler de kabul edenler de. Selefi gayri selefi, şii sünni hiç fark etmez bütün İslam ümmetinin ittifakın kabul ettiği bir olgudur. Anlam olarak. Ama Allah Azze ve Celle bu insanları hani öyle kör etmiştir ki kendilerinin bile zaruri olarak, mukarrar olarak zaten kendi usullerinde kabul ettikleri birçok şeyi farkına varmadan inkar ediyorlar. Ama nedir? وَمَنْ يُدْلِي لِلٰهُ فَلَا فَمَا لَهُ مِنْ هَاتٍ Allah kimi saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Evet. Bu dediğimiz gibi üçüncü husus kardeşler. Üçüncü husustu. O da neydi? Sünnetin Kur'an'ı açıklama, açıklamasının üçüncü hususu neydi? Sünnet gelir, Kur'an'daki umum bir ifadeyi haslaştırır. Dördüncüsü, sünnetin Kur'an'ın müşkilini, müşkül lafzını açıklaması, açıklığa kavuşturması. Yani bir ifade var, bir müşk, müşkil, müşkil bir lafız var. Açıklanmaya ihtiyaç duyulabiliyor. Sünnet geliyor bu müşkilat olan lafzı açıklıyor. Yani bazen bir ayet içerisinde bulunan bir lafız nedeniyle veya bir ifade nedeniyle o ayeti anlamak sahabeye işgal gelebilir. Böyle problemli gibi gelen lafızlara müşkilil Kur'an denir zaten tefsir usulünde kardeşler. Müşkil Yani Kur'an'ın Müşkil ifadelere gibi. Ancak sünnet ne yapar? Gelir bu işkali açıklığa kavuşturur, izale eder. Mesela örnek basit, Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Meşhur kıssadır zaten. Siyah iplik beyaz iplikten ayırt edilinceye kadar yin için. Şimdi bazı sahabeler ayetteki siyah iplik ve beyaz iplik ifadesini bildiğimiz ipliğe hamletmişler kardeşler. Ve ne yapmışlar? Oruç tutmak istediklerinde siyah ve beyaz iplikleri bağlayarak ayırt Edilecek bir şekilde görülünceye kadar yeme ve içmeye devam etmişlerdir. Ancak sünnet gelip ne yapmıştır? Bu işgali, müşkil olabilecek o ifadeyi açıklığa kavuşturarak ipliklerden kastın bildiğimiz iplik değil, gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığı olduğunu ne yapmıştır bize? Açıklamıştır. Yine bir örnek daha mesela ki bu da güzel bir örnektir bakın dikkat edin hiç düşündürüz Meryem suresinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor ya uhde Harun ifadesine bakın ey Harun'un kız kardeşi Ma kâne ebu ki imra esu'in ve mâ kânet ummuki bagiyyen ey Harun'un dikkat edin ey Harun'un kız kardeşi Meryem'e diyor ki ey Harun'un kız kardeşi şimdi Musa'nın kız kardeşi kimdir şey Musa'nın kardeşi erkek kardeşi kimdir Harun'dur doğru mu Musa'nın kardeşi var. Doğru mu kardeşler? Nedir kardeşin ismi? Harun. Şimdi Allah Azze ve Celle Meryem suresinde, ey Harun'un kız kardeşi diyor. Yani nasıl olur? Halbuki Musa Aleyhisselam ne kadar önce Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam, değil mi? İsa Aleyhisselam'dan ne kadar önce? Nasıl şimdi Kur'an ey Harun'un kız kardeşi der? Ayet şöyle diyor. Ey Harun'un kız kardeşi. Meryem'e diyor ki ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bu ayette İmran kızı Meryem söz ediliyor. İmran kızı Meryem Harun'a ne olarak nispet ediliyor? Kız kardeş olarak nispet ediliyor. Yani bu ayet Meryem'i Harun'a kız kardeş olarak ne yapıyor? Nispet ediyor. Dolayısıyla Bu işgal oluyor. Bu lafız, kız kardeş. Halbuki değil. Dolayısıyla bu işgal oluyor. Nebi sallallahu ise ayetteki Harun'un kardeşler Musa aleyhisselamın kardeşi olan Harun olmadığını beyan ederek ne yapıyor? İşgali ortadan kaldırıyor. O yüzden Müslim'deki rivayette Mughire ibn-i Şuhbe radıyallahu anh diyor ki ben diyor Necran'a geldiğimde biliyorsunuz Hristiyanlar dolu Necran'a geldiğim zaman diyor, Hristiyanlar benden şöyle sordular. Sizler kitabınızda ya uhde Harun diyorsunuz. Yani ey Harun'un kız kardeşi diyorsunuz. Böyle okuyorsunuz. Halbuki Musa, İsa'dan şu kadar sene öncedir. Yani kastları ne? Harun'la Musa, İsa'dan şu kadar sene öncedir. Yani aralarında mesafe var. Olamaz e, Meryem aleyhisselam. O, e, Meryem e, onun kız kardeşi olamaz. Bunu söylüyorlar. Yani sanki bir Hristiyanlar tarafından bir itiraz onlara, bir reddiye veya bir şüphe. Bunun üzerine diyor ki Muğire bin Şu'be ben Medine'ye Resulullah'ın huzuruna gelince kendisine bu meseleyi sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki Meryem zamanındaki insanlar kendilerinden önce geçen peygamberlerin ve iyi insanların en iyi insanların isimlerini çocuklarına isim yaparlardı diyor ve işgal çözülüyor. Yani ne burada? Meryem kendi zamanındaki Harun isimli bir şahsın kız kardeşi. Musa Aleyhisselam'ın kardeşi olan Harun değil. Dolayısıyla buradaki bu uht Harun ifadesi buradaki Harun müşkil olabilecek bu lafı ne yapıyor? Açıklığa kavuşturuyor. Bu da bu da kardeşler. Kuran'ın Sünneti açık... Sünnetin Kur'an'ı açıklamasındaki dördüncü husus. Beşincisi kardeşler, sünnetin Kur'an'daki mübhemliği, kapallığı gidermesi. Yani kapalı bir şeyler anlatıyor bize Kur'an. Sünnet onu bize anlatıyor. Yani mesela bazen bazı lafızlar Kur'an'da mübhem olarak gelir, kapalı olarak gelir. Sonra sünnet gelip bu mübhemi kapalılığı bildirir bize, açar. Ha tabii şu var ki, Kuranda Kur'an genelde bize mübhem olarak belirttiği ve hiç açıklamadığı şeylerin çoğunlukla zaten hiçbir önemi yoktur. Konumuzla alakalı hiçbir önemi yoktur. Kur'an bir şey mücmer mübhem bırakmışsa, sünnet açısından da bu açıklamamışsa, zaten genelde nedir? Bilmenin pek bir önemi yoktur. Yani işte Kehf suresindeki mağarada yapan, yatan köpeğin rengi neydi? Ne yapalım rengi neydi? Anlatabiliyor muyum? Mübhem olarak bırakmıştır. Ancak... Mübhem bırakma ile birlikte bazen sünnet Kur'an'daki bazı mübhem olayları açıklığa kavuşturmuştur. Ama açıklığa kavuşturulmadıklarının zaten bilmenin pek bir önemi nedir? Yoktur bizim için. Ama dediğim gibi bazen bu mübhemliği ne yapmıştır sünnet? Önemi olduğundan dolayı mesela açıklamıştır. Örneğin mesela Es-Salatul Vusta olayı dediğimiz yani orta namaz meselesini mesela misal olarak verebiliriz. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Hafizu ala salavati ve salatil usta. Namazlara ve özellikle orta namaza devam edin. Namazlara ve özellikle orta namaza devam edin. Şimdi ayetteki salatul usta yani orta namazın ne olduğu mübhemdir, kapalıdır. Sünnet ise gelmiştir bu kapalılığı gidererek orta namazın ikindi namazı olduğunu ne yapmıştır kardeşler? Bize belirtmiştir ki gerçi fakihler arasında ihtilaf vardır. Altı görüş vardır. Hatta daha fazla görüş vardır. Eee buradaki orta namazın ne oldu? İşte bazıları demiştir orta namazdan kası sabah namazıdır. Bazıları demiş öğle namazıdır. İkinci görüş. Üçüncü görüş demiş ikindi namazıdır. Dördüncü görüş demiş ee, akşam namazıdır. Beşinci görüş demiş yatsı namazıdır. Altıncı görüş demiş cuma namazıdır vesaire. Böyle ihtilaflar söz konusudur. O yüzden <gülüyor> o önemli değil ama bizim konumuza örnek verdiğimiz olay Es-Saratul Vusta olayı. Orta namaz. Sünnet buradaki orta namazın ikindi namaz olduğunu belirtiyor ki bu da raci olan görüşün zaten fakirler arasındaki bu ihtilaftaki raci olan görüşün de zaten iki, Salatul Usta'nın orta namazı olduğudur. O yüzden Bukhari ve Müslim'deki Ali radıyallahu anh'tan gelen rivayette diyor ki Hendek Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere şöyle beddua etti diyor. Allah'ım bunların evlerini ve kabirlerini ateşle doldur. Onlar güneş batana kadar bizim orta namazı yani ikindi namazını diyor sonra da. Bakın onlar güneş batana kadar bizim orta namazı onun da bedelini söylüyor ikindi namazını kılmamıza ne yapıyor? Engel oldular diyor. Onlar güneş batana kadar bizim orta namazı ikindi namazını kılmamıza engel oldular diyor bu harim rivayette. Evet bu da beşinci usul sünnetin Kur'an'daki mübhemliği gidermesi. Dedik yedi tane vereceğiz. Altıncısı da kardeşler sünnetin Kur'an'ın lafızlarını beyan etmesi. Yani birebir lafzı bize tefsir ediyor. Şimdi ebürüyle karıştırmayalım. Ebürü işgal olarak geliyor problem. Yani uhd kelimesi belli. Mesela kardeş kelimesi belli. Ama o kardeş kelimesinden e, kimin kardeşi olduğu açıklanıyor. Yani müşkil olan gelen lafız. Tamam. Ancak bazı <gülüyor> lafızlar var. Bunun beyanı ihtiyacı var Kur'an'da. Kur'an'daki bazı lafızların beyanına ve tefsirine ihtiyaç duyuluyor. Sünnet ne yapıyor? Geliyor. Bu lafızların anlamını bize beyan ediyor, tefsir ediyor. Çok basit. Örneğin Fatiha suresindeki غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدَّعَلِّينَ Gazaba uğramışların" ve sapkınların yoluna değil. Bizi hidayet yoluna, e, sırat-ı mustakime hidayet ile ancak gazaba uğramışların ve dalilinlerin, sapkınların yoluna değil ifadelemi. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Gazaba uğramışları Yahudiler, dalilinlerin ise sapkınların ise dalalete olanların ise Hristiyanlar olduğunu ne yapmıştır bize? Beyan etmiştir. Mesela Ahmet tirimizi E, ve başkalarında işte sahih senetle gelen rivayette Adi İbni Hatim ne diyor? Diyor ki Kale li, li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel mağdube aleyhim el yehudu ve innel dalline en nasara. Aleyhissalatu vesselam dedi ki diyor bana muhakkak ki gazaba uğramışlar. Yani dallinler Yahudilerdir. E, şey e, pardon e, e, mağdubi aleyhim eee Arzaba u e, Yahudiler, Sapkınlar ise Dallinler ise Hristiyanlardır diyor. Ne yapıyor? Bunu açıklıyor. Mesela bir örnekte Allah Azze ve Celle'ine buyurur: Wa aidu lahum mastata min kuvetin. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Bakın Müslüman'deki divaette kuvvet ifadesini Aleyhisselatü Vesselam atmak olarak açıklamıştır ve ne demiştir? Kuvvet ancak atmaktır demiştir. Yani onlara kuvvet hazırlayın. Ne? Yani okçuluk atışını bileceksin. Bugün dünyada günümüzde ne? İşte savaşta mesela silah kullanmayı bileceksin. Kuvvet hazırlayın ne? Yani atış ilmini, atış tecrübesini, atış sanatını öğrenin. Tamam. Buradaki kuvvet ifadesini ne yapmıştır aleyhissalatu vesselam? Bizzat kendisi açıklamıştı. Yine mesela e, aleyhissalatu vesselam ne yapmıştır? Lillezine ahsenul husna ve ziyâdetun. Bu anlamıyla baktığımız zaman bize Dinin istediği bir anlam direkt olarak çağrıştı çağrıştırmıyor bize. Ne diyor ayette? Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli vardır. Yani o yaptıkları o güzel işten daha güzeli vardır. Bir de ziyadesi vardır diyor. Şimdi ziyade neyi burada? Burada ziyade. Aleyhissalatü vesselam bunu ne yapıyor? Açıklıyor bize. Buradaki ziyade kelimesini. Ziyade ifadesini Rablerine bakmak olarak ne yapmıştır? Açıklamıştır, tefsir etmiştir. Yani güzel iş işleyenlere daha güzeli vardır bir de ziyadesi vardır. Yani ne vardır diyor aleyhissalatü vesselam o ziyade Allah'ın yüzüne bakmak. Bit. Oradaki ziyade kelimesini ne yapmıştır? Bize açıklamıştır. O yüzden altıncı usus ne? Sünnetin Kur'an'daki lafızları bize beyan etmesi. Ziyade lafzını aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Bize Ziyade lafzını Rabbinin yüzüne bakmak olarak ne yapmıştır? Açıklamıştır. Kuvvet lafzını ne yapmıştır? Bize atış yapmak olarak ne yapmıştır? Açıklamıştır. Magdub aleyhim Yahudiler olarak açıklamıştır. Veleddalin Hristiyanlar olarak ne yapmıştır bize? Açıklamıştır. Yedinci ve son husus sünnetin Kur'an kıssalarını tafsillendirmesi. Mesela Kur'an'da bazı kıssalara dair bilgiler var. Bilgiler geliyor. Sünnet ise bu bilgileri bize ne yapıyor? Daha da tafsilendiriyor, Daha da açıyor bize. Örneğin işte meşhur Kehs suresinde yer alan Musa ile Hızır Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi. Tamam? İşte bütün bu saydıklarımız sünnetin Kur'an'ı açıklayıcısı olmasına dair verdiğimiz vecihlerdi. Ancak biz dersin başına döndüğümüzde ne anlattık kardeşler? Dedik ki sünnetin Kur'an'la ilişkisi üç yönlüdür. İmam Şafi'den nakletmiştik hatırlarsanız. Ne dedik? Dedi ki Kur'an, e, sünnetin Kur'an'ın açıklayıcısı olması. İki, sünnetin Kur'an'da gelen bir şeyi teyit mahiyetinde olması. Üç, sünnetin Kur'an'da olmayan ziyade bir hüküm teşrihi buyurması. Biz şu ana kadar bu üçünden hangisini aldık? Bir tanesini aldık. İlkini aldık. Neydi ilki? Sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı olması. Bunu anlattık şu ana kadar. Ve dedik ki sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı olması yedi vecihtir. Ne dedik? Birincisi, Sünnetin Kur'an sünnet Kur'an'ın mücmelini beyan eder. İki, sünnet Kur'an'ın mutlakını mukayyet kılar. Üç, sünnet Kur'an'ın umumunu taksis eder. Dört, sünnet Kur'an'ın müşkil lafzını açar. Beş, sünnet Kur'an'ın mübhemliğini giderir. Altı, sünnet Kur'an'ın lafızlarını beyan eder. Yedi, sünnet Kur'an'ın kıssalarını tavsillendirir. Böylelikle birinci ususu bitirdik. İkinci usus neydi? Sünnetin Kur'an'da geleni tehkit mahiyetinde olması. Bunun üzerinde hiç durmayacağız. Çünkü bu açıktır. Ne dedik Bazen Kur'an'da bir hüküm gelir bize açıklar, bellidir o hüküm. Aynı şeyi sünnet de söyler. Aynı şeyi sünnet de söyler. Sünnetin Kur'an'la olan hallerinden, münasebetlerinden birisi budur. Kur'an'da gelen hükümleri teyit etmesi, pekiştirmesi. Buna dair örnek, örnekler oldukça fazladır. Yani Kur'an'da bize diyor sün, ee, namaz farzdır. Sünnet de bize diyor namaz farzdır. Kur'an'da diyor sadece Allah'a ibadet edin. Sünnet de diyor sadece Allah'a ibadet edin vesaire. Yani Sünnet gelmiştir. Kur'an'da olan hükümleri pekiştirmiştir. Böylece ikincisini de bitirmiş oluyoruz. Üçüncüsü, sünnetin Kur'an'da olmayan ziyade bir hükmü teşri buyurması. Yani sünnetin Kur'an'la olan münasebetlerinden biri de sünnetin Kur'an'da gelen hükümlere ziyade olarak hüküm getirmesi. Örneğin mesela Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْدَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ İki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz haram kılındı. Nisa suresinde iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz haram kılındı. Ancak geçenler, yani önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şimdi bu ayet iki kız kardeşin nikah altında toplamayı ne yapmıştır kardeşler? Haram kılmıştır. Sünnet ise ne yapmıştır? Buna ziyade olarak, izafe olarak yeni bir hüküm getirmiştir. Ve ve kadın ile e, halasını bir arada nikah altında, nikahın altına alamazsın, toplayamazsın. Kadın ile halasını veya kadın ile o kadının teyzesini nikah altında toplamayı ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Şimdi baktığımız zaman ayete iki kız kardeş bir araya getirmek nikah altında toplamak haram kılındı diyor. Sünnet ne yapıyor? Ziyade bir hüküm daha ne yapıyor? Belirtiyor. Nedir bu ziyade hüküm? İşte kız kardeş ile halasını, şey, kız ile halasını, kız ile teyzesini nikah altında toplayamazsın. Yine mesela Bukhari Müslim'deki Ebu Hureyre'den gelen hadiste aleyhissalatu vesselam ne diyor? Kadın halası ile bir nikah altında tutulmaz. Kadın teyzesi ile de bir nikah altında bulundurulmaz diyor. Yani nikahın altında bir arada bulunduramazsın diyor. Bukhari Müslim'deki rivayet. Ne yapıyor böylece? Bu ayete ziyade bir anlam ne yapıyor? Getiriyor. İşte Kur'an'ın sünnetle olan münasebetleri kardeşler bu üç Bu üç husustan ibarettir. Tabii, yok yok. Yüz, yüzlerce var. Yani en çok örnek buna bulabiliriz. Yüzlerce vardır. Kur'an'da e, hükümler gelmiştir. Sünnette de ne yapmıştır? Ziyade olarak bir çok daha Kur'an'da olmayan hükümler gelmiştir. Tamam? Dolayısıyla Kur'an'ın sünnetle olan ilişkisi, tefsiri ilişkisi bu yönlüdür kardeş. Ancak bu sünnetin Kur'an'la olan ilişkisi. Tamam. Sünnet Kur'an'ı tefsir ederken bu bunu yapan Aleyhselatu vesselam, bu ilişkiyi yapan, bu bu, bu hükmü bize belirten <gülüyor> Aleyhselatu vesselam tarafından geliyor sünnet. Dolayısıyla buna nebevi tefsir diyoruz. Peki nebevi tefsirin <gülüyor> suretleri nedir? Bu sefer nebevi tefsirin sünnet suretleri var. Yani Resul tefsir ederken nasıl eder? Şimdi nebevi tefsirin suretlerini zikretmeden önce Kısaca nebevi tefsirin ne anlama geldiğini bilelim ki suretlerini anlatabilelim. Ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Şimdi nebevi tefsirin kardeşler <gülüyor> tefsir usulü bahislerinde çok farklı tefsir e, ıslahı anlamları vardır. <gülüyor> Ama bunlardan en güzeli basitçe şunu vereyim. Bakın nebevi tefsiri şu şekilde tarif edebiliriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sözlü, fiili veya takriri olarak Kur'an'ın manalarına dair gelen beyan ve açıklamalarıdır. <gülüyor> Bakın, Nebevi tefsirin anlamı şudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sözlü, fiili veya takriri olarak Kur'an'ın manalarına dair gelen beyan ve açıklamalara ne denir? Nebevi tefsir denir. O zaman tarife dikkat edecek olursanız, üç şeyi şeye vurgu yapıyor. Bir, ya sözlü tefsirdir bu, ya fiili, ya takriri. Üç şey. O yüzden ne dedik tarifte? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sözlü, fiili veya takriri olarak. Üç şey. Kur'an'ın manalarına dair gelen beyan ve açıklamalarıdır dedik. Şimdi bu üç şeyi tek tek ele alacağız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlü açıklaması, Kur'an'ın sözlü olarak açıklaması, Yine Nebi Seselem'in Kur'an'ı fiili olarak açıklaması, yine Nebi Seselem'in Kur'an'ı takrili olarak açıklaması. Bunları anlatıp örnekler vereceğiz inşallah. Bakın, bir sözlü beyan, Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü beyanı, sözlü açıklaması. Buna dair misaller çoktur. Örneğin işte Adi ibnu Hatim hadisi gibi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. Az önce örnek verdik. Gazabı uğramışlar Yahudiler. Sapkınlar ise Hristiyanlardır. Şimdi burada Aleyhselatü vesselamdan fiili bir açıklamama söz konusu. Takriri bir açıklamama söz konusu yoksa sözlü bir açıklamama söz konusu. Hangisi? Sözlü bir açıklama söz konusu. Değil mi? Ne yapıyor Resulullah? Sözlü olarak tefsir ediyor. Neyi? Fatiha'daki bir ayeti tefsir ediyor bize. Ne diyor? Muhakkak ki gazaba uğramışlar Yahudiler, sapkınlar ise Hristiyanlardır. Bu sözlü beyanın örneği. Çok Çoktur örnekler, çoğaltmıyoruz ders uzamasın. İkincisi, Resulullah'ın fiili olarak anlatması, fiili olarak beyan etmesi. Mesela işte, Hac ile alakalı uzun Cabir hadisinde, Cabir radıyallahu an ne diyor? Diyor ki, biz Hac'tan başka bir şeye niyet etmiyorduk. Çünkü Hac aylarında hacla birlikte Umre'yi tanımıyorduk, bilmiyorduk. Nihayet onunla birlikte Beyt'e geldik, yani Resulullah ile birlikte Beyt'e geldik. O Hacer-ül Esved'i istilam etti. Sonra üç defa koşar adımlarla dört defa da normal yürüyüşle tavaf yaptı. Sonra kalabalık içinden geçerek makamı İbrahim'e ulaştı ve hemen وَالتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِيمَ مُصَلَّ Sizde İbrahim'in makamından bir namazgah edinin ayetini okudu. Sonra ne yaptı? Sonra Makamı yani İbrahim'in makamını kendisiyle beyt arasına alarak iki rekat namaz kıldı. Görüyor musunuz kardeşler fiili tefsiri. Şimdi tavaf ediyor bir ayet okuyor aleyhissalatü vesselam. İbrahim'in makamını ne yapın namazgah edin. Sonra onu anlatmıyor. Bakın işte bunu aranıza alacaksınız iki rekat namaz kılacaksınız şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız ne yapıyor direk gidiyor. Fiili olarak ne yapıyor? O namazı kılarak ve kılarken de bazı fiiller uygulayarak nedir? Mesela işte makam İbrahim'i kendisiyle beyt arasında alarak ne yapıyor? Namaz ne yapıyor? Kılıyor. Burada da ne var? Aleyhissalatü vesselamın burada sizde İbrahim'in makamından bir namazgah edinin ayetinin fiili tefsiri var. Yine mesela örnek Ve وَاَنْزِرْ أَشِرَةَ كَالْاقْرَبِينَ Önce yakın akrabalarını u uyar ayeti nazil olunca ne yaptı Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vesselam? Kalkıp Safa tepesine çıktı. İşte adi yolları diye Kureyş'in boylarını ne yaptı? Çağırdı ve onlara davet ederek onları ne yaptı? Uyarıda bulundu onlara. Bu da Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'den önce yakın akrabalarını uyar ayetinin neydir? Fiili tefsiridir. Doğru mu? Aleyhissalatu vesselam fiili olarak ne yaptı? Hemen bunu ne yaptı? tefsir etti. Allah Azze ve Celle dedi. Yakın akrabalarını uyarsa Femir Öresine çıktı, uyardı. Tamam. Takriri beyana gelince ki kardeşler bu diğerlerine nazaran daha azdır. Oldukça azdır. Ama örnek verelim. Mesela Bukhari ve Müslim'deki gelen rivayete. Takriri tefsir ne demek önce? Yani bir olay oluyor Aleyhisselatü Vesselam cihetinden. Bir olay oluyor. Aleyhisselatü Vesselam onu gülümseyerek, onu takrir ederek, onu engellemeyerek, onu onaylayarak ne yapıyor? susuyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyor o? Onun geçerli olduğunu gösteriyor. Mesela işte e, peygamberin huzuruna Yahudi alimlerinden biri gel geliyor. İbn -i Mes' -i şöyle diyor. Diyor ki peygamberin huzuruna Yahudi alimlerinden biri geldi ve ya, ya Muhammed, hiç şüphesiz yüce Allah kıyamet gününde gökleri bir parmağında, yerleri bir parmağında, dağları bir e, dağları ve ağaçları bir parmağında, su ve toprakları bir parmağında ve diğer mahlukatları da bir parmağında tutar. Sonra onlara hareket ettirerek Melik ancak benim. Melik ancak benim buyurur dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi aliminin söz söylediklerinden hoşlanarak yani tasdiken lehu tasdik olmak üzere tasdik anlamında güldü. Bakın görüyor musunuz İbn-i Mesud de ne anlıyor? Buradan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Yahudi gelip Allah bir farmanda böyle böyle dedikten sonra Resulullah ne diyor? Hiçbir şey diyor, demiyor. Ne diyor? Gülüyor. Doğru mu? Evet. i̇bn Mesud onun gülmesini ne anlatıyor? Ne olarak tefsir ediyor bize? Diyor ki Resulullah Yahudi aleminin söylediklerinden hoşlanarak tasdik olmak üzere gülüyor. Tasdik niyetiyle gülüyor diyor. Tamam mı? Tasdik olma anlamında güldü diyor. Yani, ha, yani onun tasdikini yani Resulullah'ın gülmesini de i̇bn Mesud zaten tasdik olarak ne yapıyor? Anlıyor. Tamam Tabi tabi zaten devam edeceğim nasılsa. Melik ancak benim, melik ancak benim buyurdu. Ondan sonra ne yaptı? Güldü. İbn-i Mesud diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi aliminin söylediklerinden hoşlanarak tasdik etme üzere güldü. Sonra şu ayeti okudu. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır. O sübhandır. Bu onların şirk koştukları şeyden münezzehtir. O yüzden baktığın zaman tevil ehline veya e, isim sıfatlarda tevile gidenlere bu büyük bir işgal olduğu için ki mesela İbn Hacer da bunun içerisindedir. İbn Hacer ne yapıyor burada? İbn Hacer diyor ki bak diyor Resulullah bu ayeti okudu onlar Allah hakkıyla tak takdir edemediler. Evet. Demek ki Resulullah nef ediyor diyor onu. Evet. Anlatabiliyor ona. Halbuki baktığın zaman ayetin hiç İbni Mesul'ün nafsu olmasa bile bu ayetin E, zahiri, şey bunasın zahiri bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu tasdik ettiğini gösteriyor. Neden? Çünkü sen baktığında burada Allah azze ve celle dair bir azamet söz konusu. Bak Allah diyor kıyamet gününde gökleri bir parmağında yerleri bir parmağında, dağları ve ağaçları bir parmağında. Yani Allah'ın azametinden bahsediyor. Ama buna rağmen Allah'ı takdir edebiliyorlar mı bu azametine dair Yahudiler? Aynen. Edemiyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bu kadar azim bir varlık bunu ikrar ediyor. Gülüyor zaten. Bu kadar azim bir varlık Anlatabiliyor muyum? Bu kadar azim bir varlık nasıl olur? Yani siz Allah'a her türlü eksik sıfatı verdiniz. Yani Allah'ın eli bağlıdır dediniz. Her şeyi Allah'a cimrilikle şey yaptınız. Her türlü eksik sıfatı verdiniz. O yüzden Allah Resulü ne diyor? İşte onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. O yüzden zaten en büyük de reddiye nedir? i̇bn Mesud radıyallahu anh ne yapıyor hemen burada? O Resulullah'ın gülmesini ne yapıyor? Takrili bir onaylama olarak ne yapıyor? Görüyor. O yüzden bakın tasdik en ifadesini kullanıyor İbni Mesud. Resulullah onu tasdik mahiyetinde güldü diyor. Tasdik anlamında güldü diyor. Tasdik etme olarak güldü diyor. Anladık mı? Burada da ne var? Bu ayete onlar Allah'ı takdir edemediler. Onu Yahudinin bir tefsiri söz konusu ve bu tefsirin din tarafından kabul gören bir tefsir olduğu söz konusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunu takdiriyle Ne yapıyor kardeşler? Takririyle tefsir ediyor bize. İşte bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu ayetin takriri tefsiridir. Demek ki diyoruz ya sahabe de böyle anlamış ve takriri hüccet olarak görmüştür. Yine mesela bakın Ahmed Ebu Davud ve başkalarının rivayet ettiği hadiste Amr İbn As diyor ki zat Selasil gazvesinde soğuk bir gecede diyor ben ihtilam olmuştum gusl edersem helak olurum korkusundan dolayı teyemmüm edip arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Şimdi çok soğuk bir gecede ne yapıyor kardeşler? İhtilam oluyor. Gus korkuyor. Gus letsem bu soğuk gecede helak olurum diye korkuyor. Ne yapıyor? Teyemmüm ediyor ve arkadaşlarına sabah namazını kıldırıyor. Halbuki su var. Ama korkudan dolayı ne yapıyor? Teğmüme diyor. Su olduğu halde ne yapmıyor? E, gusletmiyor suyla. Sonra diyor ki Medine'ye dönünce durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler diyor bu durumu. O da ey Amr sen arkadaşlarına cünüp olarak namaz mı kıldırdın buyurdu. O da diyor ki beni gusletmekten alıkoyan hava şartlarını haber verdim diyor kendisine. Ve Allah'ın şöyle buyurdu, şöyle dediğini buyurdum ki bu da zaten sahabenin bak iştahat ettiğini gösteriyor. Ve Resulullah onu takdir ediyor. Burada da zaten bir sürü faydalar var bunda da. Bu faydadan birisi bak e, sahabelerin ayetlerden istidlal ettiği, iştahal ettiği, ona göre amel ettiği, ondan sonra Resulullah'ın bunları takdir ettiği birçok faydalar var. Bunu söylüyor. Diyor ki sen Resulullah diyor ki sen Medine'ye dönünce durumu buna Resulullah haber verdiler. Ve Resulullah dedi ki sen arkadaşların cünüp olarak namaz mı kıldırdın? Ben de diyor beni gusletmekten alıkoyan o hava şartlarını haber verdim. Ve Allah'ın Allah, Allah şöyle buyurduğunu söyledim. Resulullah'a yani neyle istilal getirdiğini söylüyor. Kendinizi kendi elinizde tehlikeye atmayın. Muhakkak ki Allah kullarına rahimdir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve hiçbir şey demedi. Anladık mı kardeşler? Yani burada Amr bin i Az ne yapıyor burada? Ayetle bir istidlalde bulunuyor. Ve bu ayetteki istidlali aleyhissalatu vesselam'a haber veriyor. Haber vermeden önce sadece ona cünüp olarak namaz kıldırdığını söylüyorlar. O da diyor ki beni hava alı koydu. Yani o hava şartları çok tehlikeliydi. Allah ayette diyor ya diyor Resulullah. Allah ayette diyor ya kendinizi kendi elinizde tehlikeye atmayın. Ben de tehlikeye atmadım o soğuk hava şartlarında. Tıp gusletmedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve hiçbir şey demedi. Evet. İşte Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bu ayetten yapmış olduğu istidlali ne yapıyor? İkrar ediyor. Bu da ayetin ayetten doğru anladığını gösteriyor. Ve bu da Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın takriri tefsirine nedir? Bir örnektir. Şimdi ise Nebevi tefsirin suretleri var kardeşler. Tamam. Dedik ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Üç şekilde beyan eder dedik. Bir, ya sözlü olarak Kur'an'ı açıklar dedik. Ya fiili olarak Kur'an'ı açıklar dedik. Ya da takriri olarak açıklar. Ama bu açıklamayı nasıl yapar? Mesela sözlü açıklamayı nasıl yapar? Mesela e, şu şekilde ayırmamız mümkündür. Bir, bazen Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam bir ayetin tefsirini direkt olarak yapar. Tamam. Bir, ya direkt olarak yapar. Beş kısmı vardır. Ya bir ayetin anlamı sahabeye işgal gelir, gelir bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'e gelirler, gelirler, öyle tefsir eder. Tamam. Ya sahabelerin bir ayetin manasını sahabeler gelir bir ayetin manasını sorar. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tefsir eder. İlki neydi? Sormazlar, işgal gelir, öyle tefsir eder. Bazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gel sorarlar, öyle tefsir eder. Bazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki bu emir ve nehiileri bizzat pratiğe dökerek ne yapar? Eder vesaire böyle beş çeşidi vardır. Bunu alalım mı yoksa e, ikinci dersi mi bırakalım? O zaman şimdi e, nebevi suretin, nebevi tefsirin suretlerine geçelim. Dedi ki, aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı tefsir eder. Sözüyle, fiiliyle, takririyle. Ancak bunu nasıl uygular? Ne olur da tefsir eder? Nasıl bir metot uygular? Şimdi aleyhissalatü vesselamın e, diğer bir tabirle nebevi tefsirin suretlerini şu şekilde ay ayırmamız mümkündür. Şimdi bir... Bazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayeti tefsiri direkt olarak olur. Yani aleyhissalatü vesselam bir ayetin tefsirini direkt olarak yapar. Bu da, burada da iki uslup söz konusu. Bakın bu kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bazen aleyhissalatü vesselam dediğimiz gibi kendisine soru sorulmadan direkt kendisine yapar. Bir ayeti tefsir eder. Hiç kendisine sorulmadan kendi direkt bir ayeti tefsir eder. Bu kendi arasında iki uslup la olur. Tabir sayısa burada iki uslup söz konusudur. Birincisi, ya aleyhissalatu vesselam önce ayetin tefsirini yapıp daha sonra ayeti zikreder, bazen de önce ayeti zikreder, daha sonra tefsirini yapar. Bakın tekrarlıyorum. Bazen aleyhissalatu vesselam önce ayetin tefsirini yapar, daha sonra ayeti zikreder, bazen de önce ayeti zikreder, daha sonra tefsir, tefsirini yapar. Ör, İlkini örnek verelim. İlki neydi? Önce ayeti tefsir yapıp daha sonra ayeti zikretmesi. Şimdi örneğin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayetler aleyhissalatü vesselam diyor ki rivayet Müslim'de Bukhari'de diyor ki Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben falanı sevdim. Sen de onu sev diye seslenir. Cebrail de bunu gökyüzüne ilan eder. Sonra o kişinin sevgisi Yer yüzü halkına indirilir ve böylece yeryüzündeki insanlar da o kimseyi sever hale gelir. Sonra Aleyhselatu vesselam ne yaptı şimdi burada? Ayetin tefsirini yaptı. Dedi ki: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e 'Falını sevdim' der. Sen de onu sev diye seslenir. Cebrail de gökyüzünde bunu gökyüzüne ilan eder. Sonra o kişinin sevgisi yeryüzü halkına indirilir." Böylece yeryüzündeki insanlar da o kimseyi sever hale gelir. Aleyhisselatu vesselam bunu söyledikten sonra diyor ki: İşte ve amilussalihat innellezine amilu'salihat seyec'alulehumurrahmanu wuddah. İman edip salih amel işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır ayetinin anlamı budur diyor Aleyhisselatu vesselam. Şimdi Aleyhisselatu vesselam ne yaptı? Önce bir tefsirde bulundu. Ve bu tefsirin hangi ayetin tefsiri tefsir olduğuna dair herhangi bir şey söylemedi. Dolayısıyla ilk önce işe tefsiri yapmakla e, başladı. Sonra dedi ki işte benim bu anlattığım bu olay şu ayetin anlamıdır dedi. O zaman burada ilk uslup neymiş? Önce tefsir daha sonra tefsir edilen ayetin zikredilmesi. Sonra e, rivayetin devamında da diyor zaten Allah bir kuldan da hoşlanmadığımı Cibril'i çağırır. Ben falan kuluma buğz ettim der. E, bu E, bu bilgi gökyüzüne ilan edilir. Sonra da bu haber yeryüzüne indirilir ve insanlar o kimseye bu eder diyor aleyhissalatü vesselam. İkinci uslup ne dedik? İkinci uslupta bu sefer önce ayeti zikreder daha sonra tefsiri yapar. Şimdi bu ikinci uslube geçmeden önce biz normalde davetlerimizde veya insanlara din anlatırken de bu ilk uslubu bazen farkına varmadan yapıyoruz da. Yani bu yapılmıyor değil. Önce tefsir yapıyoruz sonra ayeti zikrediyoruz. Ne gibi? Mesela bazen insan bize bir mesele soruyor bir akidevi mesele fıkhi mesele soruyorsun sen anlatıyorsun ondan sonra delil getiriyorsun. Bak diyorsun bu ayet bunu bunu gösteriyor diyorsun. Dolayısıyla önce tefsirini yapmış oldun. Önce karşı tarafa bir cevap vermiş oldun. Karşı tarafa o meselenin hükmünü anlatmış oldun. Sonra dedin ki işte bu anlattığım şey hatta bu ayetten çıkıyor dedin. Bu ayetin anlamıdır dedin. Dolayısıyla ilk uslubu bu şekilde uygulamış oldun. Yani bunu insanlar da, davetçiler de, alimler de e, derslerinde, sohbetlerinde, halkalarında yapıyorlar. Bu maruf bir uslup. İkinci uslup daha meşhur olan bir uslup tefsirde. O da nedir? Önce ayeti zikrediyorsun. Daha sonra ne yapıyorsun? Tefsirini yapıyorsun. Mesela örneğin, Müslüm'deki rivayette Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan geliyor rivayet. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi minber üzerinde şöyle derken işittim. وَاَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْت Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın ayeti. Sonra dedi ki aleyhissalatü vesselam dikkat edin kuvvet ancak atmaktır. Dikkat edin kuvvet ancak atmaktır diyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam burada ne yapmış oldu minber üzerinde? Tuttu Enfal suresini e, Enfal'den bir ayet okudu. E, onlara karşı gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Daha sonra ne yaptı? Ayetin tefsirini yaptı. Ve ne dedi? Oradaki kuvvet dedi. Kuvvet atmaktır dedi. Onu iki defa. Tekrarladı Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi bu e, Aleyhisselatu Vesselam'ın e, tefsir yapmasının e, sebeplerinden. Yani bir direkt olarak kendini, kendisinin tercih etmesi. Bir diğeri, ikincisi bu ayetin bir ayetin anlamı sahabeye işgal geliyor. Bunun üzerine Nebih Sallallahu Aleyhisselatü Vesselam tefsir yapıyor. İlki ile bunun arasında ne fark var? İlki Aleyhisselatu Vesselam dedi ki direkt tefsir yapıyor. Hiç soru sorulmadan. İkinci bir husus da sebep de vardır ki Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsir etmesinin. O da nedir? Bir ayetin anlamı sahabeye işgal geliyor ve bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunu onlara tefsir ediyor. Örneğin işte bazı sahabeler e, dersin, derste söylemiştik. Bu, bu örneğe vermiştik. Allah Azze ve Celle'nin siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiğini için ayetinin zahiri üzerine ayetini zahiri üzerine anlıyor bazı sahabeler. Ve bu ayet onlara işgal oluyor. Bunun üzerine ne, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? İpliklerden kastedilenin gecenin karanlığı ve sabahın aydınlığı olduğunu ne yapıyor? Beyan ediyor aleyhissalatü vesselam. Yine mesela geçtiğimiz gibi Harun'un kız kardeşi meselesini düşünün. Yine iman imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya ayetini düşünün vesaire. Bunların hepsi soruya binaen, işgale binaen ne? Aleyhissalatü vesselama sorulmuş ve bunun üzerine aleyhissalatü vesselam tefsirini yapmıştır. Üçüncü durum e, sahabenin bir ayetin manasından sorması. Bunun üzerine Nebis sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu onlara tefsir etmesi. Şimdi ikinci ile bu üçüncü arasında fark var. İkinci ne? Sahabelere problem geliyor bir olay. Aleyhissalatü vesselam da o problemi, o işgali çözüyor, o işgali beyan ediyor onlara. Ancak bu üçüncüsü böyle değil. Üçüncüsü sahabe direkt olarak bir ayetin anlamından soruyor. Öğrenme amacıyla bir ayetin anlamından soruyor. Örneğin işte Ahmet Tirmizi İbni Macedeki rivayette Ubadi İbni Samit'ten geliyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lehumul fil dünya. Onlar için dünya hayatında bir müjde vardır ayetini sordum diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da dedi ki: ruya as-salihah yaraha al-mu'minu aw O müjde diyor, müminin gördüğü veya ona görünen iyi rüyadır diyor. Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla ne anlıyoruz buradan kardeşler? Sahabe geliyor bazen Aleyhissalatu vesselama bir ayetin anlamını öğrenmek için soruyor. Aleyhissalatu vesselam da ona cevap veriyor. İkincisi neydi? Sahabeye işgal oluyor, onun üzerine aleyhissalatü vesselam soruyor. Bu üçüncüsünde işgal olan bir şey yok. Sadece sahabe tefsirini öğrenmek istiyor bir ayetin. Ve vesselama soruyor. Dolayısıyla ne diyor sahabe? Ee, Ubadi bin i Samit ne diyor? Resulullah'a sordum, onlar için dünya hayatında bir müjde vardır ayetini sordum diyor. Aleyhissalatü vesselam da dedi ki o müjde, o müjde müminin gördüğü veya ona görülen rüyadır dedi. Diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi işgaline ilgili hocam bir sorun var e, konuyla alakalı. Evet. Harun kardeşi meselesine dair sen hadisini naklettin ya. Hı hı. Bu hadis bilinmeden buna farklı açıklamalar getiren tefsirciler olmuş. Bu Olur. Da... Orada, orada şey gündeme geliyor zaten. Yani nebevi tefsir ile, yani mesela bu konularda bahisler hazırlamışlardır alimler. E, veya kitaplar telif etmişlerdir. Nebevi tefsir e, e, olduğu müddetçe başka bir tefsire başvurulmaz. O yüzden mesela, müfessiller arasında tercih söz konusu olduğunda mesela müfessillerin görüşleri arasında tercih söz konusu olduğunda ilk bakılacak şey bunun bunun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir direkt olarak dayanağı var mı? Eğer direkt olarak bir tefsir varsa aleyhissalatü vesselam'dan o tefsir racihtir. Ama direkt bir tefsir yoksa sadece müfessir hadislerden anladığını e, bu ayetin tefsiridir diye öne koymuşsa orada tartışma gündeme gelir. Yani mesela öyle düşünün ki bir ayet var Mefessirler bakıyorlar o ayetin anlamını öğrenmek istiyorlar. Gidiyorlar hadislere bakıyorlar ve diyorlar ki, "Ha, bu hadis bu ayeti tefsir ediyor." Ama bu onun kendi ihtihadı. Belki de o ayet o, belki de o hadis o ayeti tefsir etmiyor. Ama o öyle anlıyor. Dolayısıyla diyor ki, "Bu ayetin açıklaması şu hadislerdir." Ha, bu kabul görmek zorunda değildir. Ama diyelim ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şimdi geldi oradaki zulmü şirk değil diye anlattı. Başkası gelirse buna muhalif bir tefsir ederse, e, kesinlikle mercuh bir tefsir olur. Yani kabul görmeyen bir tefsir olur. O yüzden biz burada şuna bakarız. Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen tefsirin yani sünnetle ispatlanan hadislerle yapılan tefsirin Aleyhisselatü Vesselam'dan direkt olarak yapılan tefsir midir? Yoksa o müfessirin e, bu hadis bu ayete uyuyor şeklinde yaptığı tefsir midir? Eğer ikincisi ise kabul etmek zorunda değilsin. Yani mesela diyelim şimdi İbn Kesir aldele. İbn Kesir bir ayeti tefsir ederken yüzlerce rivayet getiriyor. Onlarca rivayet getiriyor. Kabul etmek zorunda değilsin bak hadisle ispatladı diye. Hayır. O raci-ümercih meselesidir tercih edersin. Çünkü ona göre o hadis o ayetin açıklamasıdır. Ama başka halime göre o hadis o ayetin açıklaması değildir. Bu direkt olmayan tefsirlerle alakalı. Ama direkt olan tefsirler varsa mesela aleyhissalatü vesselamın direkt olarak tefsir yaptığı gibi. Mesela ne diyor? Onlar için e, e, salih amel işleyenlere daha, e, e, daha ziyadesi vardır diyor. Buradaki ziyadeyi ne yapıyor? Rabbin yüzüne bakmak olarak ne yapmıştır? Daha iyisi ve ziyadesi vardır. Ziyadeyi ne yapmıştır? Rabbin yüzüne bakmak olarak tefsir edilmiştir. İşte bunun dışındaki bütün muhalif tefsirler mercihtür. Ha olabilir bazı müfessirler muhalif bir ee, tefsir yapabilir. Bir sürü sebebi vardır. Hadise ulaşmamıştır. Hadisi zayıf görüyordur vesaire. Racih-mercih meselesi. Aa, bir de şu da var. Şimdi aleyhissalatü vesselam bazen tefsir yapar. Bazı başka bir müfessir gelir farklı bir tefsir yapar. Şimdi o tefsir. Baş, müfessirin yaptığı tefsir aleyhissalatü vesselamın tefsirine muhalif değilse mercuh bir tefsir olmaz. Yani reddedilen bir tefsir olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah Resulü'nün söylediğini de kabul ediyor ama şu anlam da vardır diyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ne? O ayetin çok geniş anlamlar kapsadığını söylüyor. Çünkü aleyhissalatü vesselamın bazen bir tefsir yapması bir tefsir yapması bir ayetle alakalı illa o anlamla sınırlandırıldığı anlamına gelmez. Eğer aleyhissalatü vesselam bir ayetin tefsiri yapmışsa ve onu bir anlamla sınırlandırılmış, sınırlandırmışsa şüphe yok ki o sınırlı haliyle alırız biz bunu. Ama aleyhissalatü vesselam sadece ayetin anlamlarından bir anlam bize zikretmişse bunun dışında ne yapamayız? Bunun dışında diyemeyiz e, sadece o tefsirle biz yetiniz. Hayır. Ayetin çok geniş anlamları vardır. Aleyhissalatü vesselam bir sebepten dolayı o ayetin tefsirinin bir vecihini söylemiştir. Ama birçok daha vecihi olabilir. Evet. E, de, dördüncü 4. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ın emirlerini ve nehiylerini bizzat pratiğe dökerek ne yapması? Açıklaması, tefsir etmesi. Mesela eee bunu örnek Buhari'mizdeki İbn Abbas'tan gelen rivayet diyor ki, "U enzil ashirat hakal aqrabin." Önce yakın akrabalarını uyar. Ayeti nazil olunca diyor, Hazreti Peygamber Safa tepesine çıktı. Tepesine çıktı. Firavolları, adi yolları diye Kureyş'in boylarını çağırdı. Nihayet hepsi toplandı. Hatta kendisi gelmeyen kimseler olup e, e, hatta kendisi gelmeyen bazı kimseler olup biteni araştırması için bir temsilci gönderdi diyor. Kureyş ile birlikte Ebu Leheb de geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunlara: "Vadi'de size baskın yapmak isteyen bir suvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mısınız?" Orada bulunanlar dedi ki: "Evet. Sen hep doğru söyle, biz senin hep doğru söylediğini gördük." Bunun üzerine Aleyhisselatu vesselam diyor ki: "Ben sizi şiddetli azaba karşı Uyaran bir uyarıcıyım. Hemen bunun üzerine biliyorsunuz. Zaten Ebu Leheb hemen atıldı. Ondan sonra zaten ne oldu? Ee, ellerin kurusun. Bunda, artık bundan sonra ellerin kurusun. Bunun için mi bizi topladığın şeklinde ifadeler kullandı. Ondan sonra hemen zaten onun o sözünün mukabiline ne yaptı? Ayet geldi. Yani senin ellerin kurudu gibi. Ebu Leheb'in iki eli kurusun kurudu da ayeti maruf. Malı ve kazandıkları ona fayda, fayda vermedi vesaire. İşte bu kısa... Bize neyi gösteriyor? Aleyhisselatu vesselam. "Ve enzir aşiretike'l akrabin yakın akrabalarını uyar." Ayetini ne yaptı? Ayetini ne yaptı? Pratiğe dökerek ameliyle ne yaptı? Ameliyle tefsir etti. Yine buna örnek mesela Bukhari Buhari'mizdeki Ayşe radıyallahu anha rivayeti. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahuze ve Celle'nin "Fesebbih bi hamdi rabbike artık Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan mağfiret dile. Buyruğuna uyarak diyor ruku ve secdelerinde şu duayı çokça okurdu. Subhaneke <gülüyor> Allahümme rabbena ve bihamdik Allahum agfirli. Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbim hamd sadece sana mahsustur. Allah'ım beni bağışla ve mağfiret et. Bakın şimdi burada ne söz konusu? Burada da aleyhissalatu vesselam. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfir. Artık Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ona mağfiret dile. Ayetini ruku ve secdeler secdelerde Bir dua yaparak ne yapıyor? Direkt fiiliyle ne yapıyor bunu? Fiiliyle uyguluyor ve bunu da bize Ayşe radıyallahu anh'a e, naklediyor bu rivayet Bukhari ve Müslüm'de. Dolayısıyla toparlayacak olursak kardeşler aleyhissalatü vesselamın e, sözlü fiili ve takriri e, şekilde tefsirleri var. Ve bu tefsirleri farklı e, sebeplere binaen farklı durumlarla farklı hallerle uygulamıştır. Farklı hallerle ne yapmıştır? Uygulamıştır. İşte dediğim gibi önce ayeti yapmıştır, e, anlatmıştır, sonra tefsirini. Önce tefsir, sonra ayet. Ve sahabe sormuştur, ondan sonra yapmıştır. Veya sahabeye işgal gelmiştir, ondan sonra yapmıştır. Veya fiiliyle tasdik etmiştir vesaire. Böyle dört kısımdan, beş kısımdan e, oluşuyor. Bunları farklı kısımlara da ayırmak e, mümkün. Ama bunun en meşhur, en sağlıklı, en e, hoş taksimat e, bu şekilde olsa gerek. Burada dersimizi bırakıyoruz inşallah, bitiriyoruz. aleyhi ve